Ey habibul lazizur ca şefa'u li kulli rabbil âlemin ve ala Muhammed ve ala ve sahbi ecmaîn Mübarek mevlid ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu bu mübarek ayda bizleri buluşturan Allahu Teala'ya hamd senalar olsun habib Muhammed Mustafa sana sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salatü selamlar olsun. Efendim kardeşler, kainatın efendisi olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirimiz yaratılmış olmayacaktık. Onun için ondan bahsetmek, onu anlatmak, onu övmek, onu sevmek halis iman ne kadar ne kadar Seversek o kadar imanımız artar. Karımızdan, kocamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, anamızdan, babamızdan ileri. Nereye geliyor nokta, son nokta? Canımızdan ileri. Allahü Teala Ahzab suresinde buyuruyor. Ennebi ve evla bil müminine minenfusim. Benim peygamberim inanan kullarıma canlarından daha yakındır. Bu ayettir. Bizim canımız kendini cehenneme atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi cennete çeker. Nefsimiz bize zarar eder. Resulullah bize kar eder. Bir insanın öz benliğinden, nefsinden, canından daha ileri olan bir zat ancak Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın beyanıyla. 13ün lahumun hattakum hatta akun ahabbe leymin mali <gülüyor> ve velidi ve sizin biriniz malından, mülkünden, çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan bazı nefsihi, öz canından daha çok beni sevmedikçe iman etmiş olamaz. Tabi bu iman etmiş olamaz. Kamil manada iman etmiş olamaz diye tefsir ediliyor. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh Geldi dedi, Ya Resulallah Vallahi En tehabbüleyh min kulli şey illa min nefsi Ben seni her şeyden çok sevdim dedi. Anam, babam, karım, çoluğum, çocuğum, malım, mülküm feda olsun. Ancak canımdan ileri sevemedim dedi. Hazreti Ömer kadar doğru adam, dürüst adam, mert adam var mıdır ya? Bizim gibi sahtekarlar olsa sana kurban olayım deriz. Nasıl olsa kurban olacak değiliz ya numaradan. Bizim gibi yağcı adamlar böyle seni canımdan çok seviyorum laflarını yapanlar. İspata geldi mi efendim hadi madem öyle Allah yolunda şu şu sağlığından sıhhatinden, uykundan vaktinden, malından, canından şu feytakarlığı yap. Dendiği zaman da kıvıranlar, yamulanlar ya şimdi işim var diyenler sabah namazına bile kalkamayanlar Zekatı verirken elleri titreyenler nasıl canından çok severler? Hz. Ömer radıyallahu an doğru adam olduğu için her şeyden çok sevdim diyor. Ama canımdan çok sevemedim. Bu ne büyük bir itiraftır. Şimdi Hz. Ömer bile bu makama kademe kademe gelmiş bize sorsan balıklama atlarız. Canımdan çok seviyorum ya. E tabi. Çünkü ispat isteyen yok da ondan. Sen zannetme ispat isteyen yok. Var. Allah bunun ispatını bizden her an istemektedir ve bunu yalancı çıktığımızı da görmektedir. Allah bu sahtekarlıktan bizi muhafaza eylesin de bundan sonra hakikaten canımızdan ileri geçirecek bir imana bizi sahip eylesin. Dedi ya Ömer senin imanın hala olgunlaşmamış. Hazreti Ömer'e dedi bu radıyallahu anh, bir titredi bir ürperdi böyle nasıl benim imanım eksik noksan kalacak? Dedi vallahi le entel an Şimdi yemin ediyorum dedi. O hal hasıl oldu. Bundan evvel, ben sana doğruyu söyledim. Şimdi öyle bir hal kazandım ki, tam benim ortamda bir nefsim var ya, öz benliğim, canım, içim, kendi varlığım, sen bana ondan da sevgilisin. Şimdi o makama gel. Elan ya şimdi senin imanın kemal buldu dedi. Ama diyorum işte Hazreti Ömer'e o Hıtabı buyurduğu zaman Hazreti Ömer şimdi canımdan çok seviyorum dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi benim için canını ver deseydi. Verir miydi diyorum? Verirdi. Çünkü Hazreti Ömer eğer anh, bizim gibi olsaydı baştan da seni çok canımdan çok seviyorum derdi. Niye baştan sevemedim dedi? Peşinden seviyorum dedi. Çünkü o makamı kazandı da öyle söyledi. Demek ki o makamı kazandığını söylediğinde de doğruydu. Ve canını ver dediğinde de seve seve oracıkta Verirdi ama bizim gibiler ya Resulallah şimdi hani sıra bende mi? Benim bir de abim var onu çağırsak nasıl olur? Falan. Bizim gibilerin kıvırma payı çoktur. Biz hakikaten bu kamil vanada imanı tadamadan öleceğiz gibi geliyor bana. Ölmeyiz inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Üç şeyi bulunduran imanın tadını tadar. Allah يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُوا حَبَّ اَيْمَّا سِوَابَ Bir defa Allah ve Peygamber ona her şeyden daha sevgili gelecek. Şimdi Allah ve Resulünün her şeyden daha sevgili gelmesinin ölçüsü nedir? Yani bizim hepimize sorsalar, bir Müslüman olarak tabii Allah'ı her şeyden çok seviyorum, Allah'tan sonra Peygamber gelir, her şeyden çok seviyorum demekle mükellefiz. Ve bunu deriz. Zaten bunun aksini beyan etmek bizi dinden çıkarır. Bir insan dese ki ben anamı Allah'tan çok seviyorum, kafir olur. E bir insan dedi ben kar, karımı peygamberden çok seviyorum kafir olur yani bunu da diyecek bizim içimizde bir enayi yok ama her şeyden çok seviyorum'un ispatı noktasında durum nedir? durum vahimdir çünkü Allah her şeyden çok sevmek onun emirlerine herkesin emrinden çok itaat etmek anlamına gelir onun farzlarına, onun vaciplerine buyruklarına her şeyden çok itaat etmek gerektir. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden çok sevmek onun sünnetlerini göz bebeği gibi korumak hiçbir sünnetini terk etmemek anlamına gelir. Bunlar bizim açımızdan uzak şeylerdir. Biz hakikaten bir maddi menfaatle Allah'ın emri karşılaşsa namazı geciktiren, namazı bırakan, icabında başını açan, icabında efendim ee, Allah'a isyan edilen noktada maaş alıyorum diye işine devam eden, taviz veren insanlarız. Bir diploma için diploma dediğin nedir? Sanki almayan cehenneme mi girecek? Alan cennete mi gitti? Ha bir diploma için bu kadar insan başını açmıştır. Bir de bunlara fetva veren hocalar da var. Ne olacak canım diyor. Aç başını diyor. Günah benim olsun. Sen zaten çifıt çarşısı olmuşsun. Onu da yükle. Böyle günah benim olsun bir Müslüman diyebilir mi? Allah bir şey emrediyor. Ben sana diyorum ki kırabilirsin bu emri ya. At sırtıma yani. Bu gavurluktur. Kafirler inananlara dedi ki siz bizim yolumuza uyun. Varsa günahı biz taşıyacağız. Kim söyledi bunu diyor Kur'an? Nahl suresinde kafirler söyledi. diyor. Bir Müslüman diyebilir mi ki iç şu içkiyi günahım benim olsun. Yap şu ay günahım benim olsun. Ben taşıyacağım. Ahirette sorumluluğu üstüme alıyorum. Bunu bir hoca diyebilir mi? Açın başınızı gidin. Kim diyebilir bunu ya? bir malı hamiline bin hatasıymış. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimsenin hatasından bir şey yüklenemez diyor Allah. İnne umleke kadibun onlar yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar ama tabii milleti saptırdıklarının günahını yüklenecekler. Ama millet de niye heaile gidiyor da onlara uyuyor da sapıtıyorsa o da kendi günahını çekecek. Yoksa hocadan fetva aldım diyerek kimse kendini kurtaramaz. Hocadan nasıl fetva alıyorsun? Allah'ın emrine muhalif bir fetva kim verebilir? Yani demek istediğim basit menfaatler, rütbeler, makamlar, mevkiler, diplomalar, toplamalar ve vs. tavizler için bu millet ne yamulmalar yapıyor. Ne farç kalıyor, ne vacip kalıyor, ne sünnet kalıyor. Ondan sonra lafa geldim mangalda kür kalmıyor. Allah'ı, peygamberi, her şeyden çok seviyorum. İddia etmeyen bir Müslüman çıkmaz. Ama ispat eden de bir Müslüman zor çıkar. Onun için bu mübarek aydayız. Ben bu gece sohbetimizi konumuzu Muhammed Mustafa'ya ayıracağım. Sallallahu aleyhi ve sellem ne hususta konuşacağım? Onu tanıma ve tanıtma konusunda konuşacağım. Çünkü sevgi tanımaya bağlıdır. Yani mahabet marifete tabidir. İltifat da marifete tabidir. Anlatalım. Mahabbet marifete tabidir. Ne demek? Sevmek tanımaya bağlıdır. Bir insan hiç tanımadığı bir şeyi seviyorum derse e, seviyorsan anlat bakalım dediklerinde de hiçbir şey bilmiyorum derse buna gülünür. Çünkü seven sevdiğini çok iyi tanır ve çok anar ondan çok bahseder. E, bir şeyi çok sevip de ondan hiç bahsetmemek çelişir. Herkesin bir şeyi sevdiği onu anmasından ölçülür. Adama derler sen de bunu ne kadar seviyorsun ya dilinden düşürmüyorsun. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok sevenler hiç ondan bahsetmeyenler olabilir mi? Dolayısıyla onlar ne kadar bahsediyorsak o kadar sevgimizi gösteriyoruz. Ama muhabbet marifet tabidir. Ne demek istedim? Sevgi tanımayla paraleldir. Yani tanıdığın kadar seversin. Çünkü tanımadığın bir şeyi ben çok seviyorum ama bu kulaktan duyumayla efendim e, e, ana babadan duymayla, geleneklen, göreneklen, örflen, adetlen tanınmadıktan sonra ne kadar sevilecek? İltifat marifet etabidir. Ne demek? Bir şeye yönelmek bir şeyle ilgilenmek, bir şeye talip olmak, müşteri olmak neye bağlıdır? Tanımaya bağlıdır. Dolayısıyla bir insan tanımadığı bir şeyi sevemez, tanıdığı kadar sever ve tanımadığı bir şeye yönelemez, tanıdığı kadar yönelir. Şimdi biz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, hep salavat okuyun hiç. Ben ne zaman okuyorum, siz de okuyun. Bana sünnette size Ümmet mi yani? Size de sünnet. Siz de okuyacaksınız. Ben yesem sen doyar mısın? He o zaman sen de ye. Salevati şerifeyi birlikte okuyoruz. Ve böylece hep birden af oluyoruz inşallah. Adamın birisi çok bozuk imiş. Benim gibi. Öldü. Millet cenazesine gitmedi. Ya gerçi benim cenazeme gelen çok olur inşallah. Zaten vasiyetim var ha. Bir sohbetimi dinleyen gelecek arkadaş. Hakkım var alırım ahiret. Orada ben sizden para almıyorum. Ölürsem cenazeme gelirsiniz. İyi biliyorduk dersiz. Belki af oluruz. Şimdi sen efendim adamın cenazesi kalmış ortada ya. Birkaç kişi Müslüman yine demişler ne yapalım gömelim falan. Bir de mahalledeki bütün alimler veriler. Eskiden bir mahallede kaç tane ulema evliya vardı. Şimdi bir vilayette zor bulursun. hepsinden de rüyasına girmiş cennette. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Rüyada görenler aynı gece, gömüldüğü gecesinde dediler ki, aa nasılsın? Gördüğünüz gibi dedi cennetin ortasındayım. Senin orada ne işin var dediler ya? Adam dedi valla ben de hiç şaşırdım, ben de yakıştıramadım dedi ya. Ama dedik cenneti kazanmışık dedi. Nasıl kazandın ya? Yolunu göster de biz de yapalım. Ya ne bileyim dedi. Böyle bir vaaz vardı. Hadis okunuyordu dedi. Ben de girdim oturdum dedi. Bir Resulullah dediler sallallahu aleyhi ve sellem Cemaat toptan bir salavat-ı şerife okurken ben de arada bir salavat getirdim af olmuşum dedi ya. Hakikaten bu cemaat mefhumu, bu Allah için bir araya gelme meselesi ve bu salavat-ı şerifeleri böyle topluca Allahu salli ala seyyidina muhammedin ve ala Ali ve sahbiyat sellim şu cemaatın içinde günahkar kalır mı ya? Onun için başınızı çıkarmayın bu rahmetten. İstifade edin bu devletten. Bu nimettir bu. Şimdi ondan bahsedelim, bahsettikçe ne yapalım? tanıyalım, marifetimiz artsın, tanımamuz arttıkça mahabbetimiz artsın, sevgimiz yükselsin, sevgimiz arttıkça da iltifatımız artsın. Yani yönelişimiz ona doğru olsun inşallah, onun düşmanlarından ele tek çekelim inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu eseri hapishanede söz verdim, dedim işte her sene mevlut ayında Resulullah'a bir kitap yazacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatine nail olurum inşallah. E, bu senede bu kitabı hazırladım. 200 sayfa. Kaç geceler uyumadım tabii. Kitabın mevcudu da bitti. Siz sonra ararsınız yani. Bu kitaptan şu anda yok. Ancak ben size metni var. Bir de buradan bazı e, yazdığımız şeylerden efendim anlatacağız. İmam-ı Azam Radıyallahu Hazretleri imamımız Resulullah'a ziyaretinde sallallahu aleyhi ve sellem muvace şerife tam yüz yüze Allah ona bu kasideyi ilham et. 53 beyit halinde mübarek bir okudu bir anda içine geldi yani. Şu anda da Ravza-i ziyaret eden sabah akşam 70 bin melek bu kasideyi okuyorlar. Allah İbn Abbas Hazretleri bunu zikretti. Şemsü'l-Eymevulvane Hazretleri Zuhurat'ta gördü. İbn Abbas dedi ki İmam-ı Azam'ın bu kasidesini Allah meleklere okutuyor. Resulullah'a meteden sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabii mucizeler bahçinden başlayayım da biraz tanıtımına vesile olsun. Lekem mucizatun a'jazat kullal vara fez Senin öyle mucizelerin var ki ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainatı aciz bırakmıştır kimse eşini benzerini gösterememiştir. Öyle faziletlerin meziyetlerin vardır ki hadden hadden yani sayıdan sınırdan uzaktır kimse bunu sınırlayamamıştır. Citler dolusu kitaplar Sami söylüyorum ne burası ne bu bina. Baştan aşağı diksem binlerce cilt kitap şu anda yazılmış, kimisin aslından kayıp kimisi yazma kimisi basılmış, çoğu basılamamış. İslam aleminde yüz binlerce eser vardır. Hep Muhammed Mustafa'dan bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ama hiçbiri de onu sınırlayabilmiş değildir. Ne mümkün vasf olunmak ol habibi ana vasf hemen Allah kâribi. Kim tarif edecek onu diyor? Onu ancak Allah tanır. Celle galal o tarif edebilir. Onun için şair ne diyor? Senin nuru cemalinle bütün alem ziya olmuş, ne haddim seni meth etmek ki mettahun huda olmuş. Yani Allah'ın met ettiği bir kulu senin benim met etmem kendi ölçeğimize göredir. Tabi ona yakışan bir methiyeden aciziz. Ancak Rabbisi onu takdir etmiştir. Kainatı onun hürmetine halk etmiştir. Onun sevgisiyle bu maya tutmuştur. Onun sevgisi uğruna Allah alemleri yaratmıştır. Mahabbetten Muhammed oldu hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedsiz mahabbetten ne hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah ilk kendisinden zuhur eden hub, sevgi ve mahabbet kainatın efendisine olan sevgisidir. O sevginin eseridir. Bütün cihan meydana gelmiştir. Dolayısıyla oturdun, kalktın, konuştun, görüştün ha ha hi, hi. Bu muhabbetlerde eğer Muhammed Mustafa yoksa sallallahu aleyhi ve sellem fuzulidir, boşunadır, lüzumsuzdur. Hatta aleyhinedir. Gıybet, dedikodu, iftira ve malayanilerle ömür törpüsüdür. Ömür sermayesinin boşuna tüketimidir. Yapmayalım. Yazıktır. Yazıktır. Kimdir bu şarkıcılar? Kimdir o futbolcular? Kimdir o dizide oynayanlar? Kimdir ciğeri beş para etmeyen adamlar? Abdestsizler, kusursuzlar, taharetsizler, imansızlar? Bu gibi insanların Dizilerini seyrederekten, bunları anlataraktan çoluğun çocuğun ömrü tükendi ya. Beyinlerin bilgisayarı doldu ya. Yazıktır. Şu ümmet çoluğuna çocuğuna nasıl kainatın efendisini tanıtmadan yaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çoluk çocuk ondan mahrum yaşıyor. Okullarda biraz kutlu doğum haftası yapmışlar da mason gazetelerin başyazarı ne diyor? Bu nasıl diyor layıklık elden gidiyor diyor ya. Hiç diyor kutlu doğum haftası diyor okulda okutulur mu? Allah Allah. Şu rezalete bak. O öbür taraftan öbür okulda Paskalya Bayramı diye yavrun bayramını tatil etmiş. Türkiye'deki bir okul o da milletime bağlı gavurların Paskalya Bayramı'ndan tatil yapıyor. Ona bir şey yok. Muhammed Mustafa'dan bahsederse sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bahsediliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bu millet Müslümandır elhamdülillah. Bu Müslüman milletin Müslüman çocuğuna nasıl Resulullah'ı tanıtmayacağım da sallallahu aleyhi ve sellem hangi ok kapası tanıtacağım? Onun için ne olur gençler evleniyorsunuz evlendiniz evleneceksiniz çoluk çocuk doğuracaksınız aşkınız sevginiz Resulullah'a olsun sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifiyle ameliniz olsun çocuklarınızı 3 haslet üzere terbiye edin yetiştirin başta peygamber sevgisi Muhabbet-i ailevî sonra ehlibeyt sevgisi, Hasanlar Hüseyinler, Aliler Fatmalar, ehlibeytler, âşanamız Hatice Hanımımız, Rızvanullah alem-i ecmaîn, sahabe sevgisi ve kıraatil-Kur'an, Kur'an tilaveti, Kur'an okumak. Dolayısıyla bu terbiyeyi vermeden yazıktır dünyaya getiririz. Cehenneme odun olurlar. Onlar da onlarda üzülürler, biz de üzülürüz. Allah aramızı ayırır. Sen cennete çoluk çocuk cehenneme bu olmaz. Ya ahirette akrabalık ilişkiler mal fayda etmez. Ancak Allah yolunda birbirine yapılan faydalar, hizmetler fayda eder onun için. Lütfen bu ihmalleri bırakacağız. Nedir bu ya televizyonlar, diziler, kanallar, internetler bilmem neler milletin gözünü, gönlünü kapattı ya. Şu haberlerden bir haberi yok. Bak şimdi okuyacağız. Birinci mucizesini birkaç mucizesini anlatalım bakalım kimmiş ne takat taam bi semmihi lecemu lena liqa azam diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam yüz yüze kabri şerifin önüne geldi yemek diyor zehirli olduğunu sana söyledi kertenkele de sana kavuşunca lebbek dedi diyor ha şimdi burada ne anlatıyor İbn Abbas'tan rivayet ediliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den dönüyor Bedir muharebesinde kafirleri yere serdi. Ebu Ceyl gibi 70 kavrun kellesi gitti. Aç, Kainat Efendisi aç. Zaten dünyada da arpa ekmeğinden karnı doymamış, buğday ekmeği zaten görmemiş, arpa ekmeğinden karnı doymadan gitmiş. Cihattan geliyor. Yahudi kadın başında bir sahan, içinde de pişmiş bir oğlak. dedi ki. Ben dedi adak yaptım. İşte bu, bu Yahudilere güvenilir mi bunun? Karısı, kızı, çoluğu, çocuğu hepsi bir, bir sahtekar. Dedi ki ben dedi bir adak yaptım. Sen Bedir'e çıkarken Medine'nin civarında onlarda yaşıyorlar. Komşular var. Sağ salim dönersen dedi. Sana bir oğlak keseceğim. Bir oğlak kestim dedi. Takdim etti kainat efendisi yiyecekken. Pişmiş oğlak tütüyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La mesmum yeme beni ben zehirliyim dedi. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem elini çekti. Kaynaklarını burada zikrettim. Tabi sonradan kitabın şimdi baskısı bitmiş. Sonra ararsanız bulursunuz. Oradan efendim kaynaklarını görürsünüz. Hayber'de biliyorsunuz Fetih nasip oldu. Yahudi kalesidir. Komutanın kızı da babasının öldürülmesine çok hıncı oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pislikten uzak yerleri etin çok sevdiği mesela işkembe yemezdi İşkembe paça, bacak buralar pislikle haşır neşir yerler Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sırt etlerini yerdi omuz, but, pislikten uzak tarafları sevdiğini o Yahudi kızı biliyor yaptı yemeği getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu bir lokma aldı Sahabeden bir tanesi de iki lokma attı. Koyun dile geldi. Yeme beni ben zehirliyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen tükürdü. Biraz bir su içine gitti zehirli koyunun suyunu. Az bir su gitti içine. Lokmayı yutmadı fakat öbür sahabe Bir iki lokma yemiş idi. Sonra o kızı çağırdı, onu haberi yok köy evşeden. Gel bakayım dedi. Ne akla hizmet dedim bunu zehirledin. Basmış butlarına tam omuz etine zehiri basmış orayı seviyor diye. Ulan ne uyanık Yahudi dedi ki Yahu dedi hesap ettim, kitap ettim Babamı öldürdünüz, kalemiz gitti E siz de rahat dursaydınız hep Müşriklerle birleşip birleşip Resulullah'ın aleyhine Harbe katılıyordunuz Niye sözünüzü bozdunuz? Bunu hak ettiniz Ama Ben de dedim ki dedi basayım zehri şu yemeğe de Zaten gerçek peygamberse Koyun dile gelir söyler ona Yemez kurtulur Zaten sahtekarsa yer zehirlenir Ben kurtulurum Ne uyanıksın dedi be Hadi seni affettim dedi. Affetti hakikaten de o sahabe birkaç zaman sonra şehit olunca o zehirden kısas hakkı doğdu değil mi? Bir Müslümanı öldürdü. Dolayısıyla kısas hakkı doğunca Kainat efendisi onu da kısas olmak üzere öldürmek durumunda kaldı şeraata göre. Kısas var. Ve kainatın efendisinin vefatı neden oldu biliyor musunuz? O zehirli lokmadan oldu. Kainat Efendisi 63 yaşında vefat ederken sallallahu aleyhi ve sellem sıtmalandı biliyorsunuz. Çok ağır sancılar çekerken son sözlerinden ma zâletükletu haybera tu'avidûni fe hâdâ evânu katâat Hayber'den kaç, kaç sene sonra Hayber'de yediğim zehirli lokmadan içime giden bir su senelerdir diyor sıtma yaptı bana. Geldi gitti yokladı. Her sene birkaç sıtma vururdu o zehirden. Ama şimdi Son şah damarım o zehirlen kesilecek ve ben şehit olacağım dedi. Çünkü zaten vefatı gelmiş. Allah ile de pazarlık etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sellemi gönderdi. İstersen kal, istersen dur. Rasulullah durmak ister mi? Allah merhaba. ala ala. Yüce dostu seçiyorum dedi. Gitmek istedi. Zaten evvelki hutbesinde de Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. Okul ahireti seçti buyurduğunda kimse bir şey anlamadı. E bu beklistiğe ağlamaya başladı. Resulullah kendinden bahsediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki buradaki hikmet neydi? Zaten vade dolmuştu. Ama Allah Teala o zamana kadar tesir ettirmediği zehiri vefatında müessir kıldı. Sebep olarak yarattı ki kainatın efendisi peygamberlerin efendisi olduğu gibi şehitlerin de efendisi olsun. Yahudi milleti yüzlerce peygamberin katili olduğu gibi Muhammed Mustafa'nın da katili olsun. Allah'ın lanetleri üzerlerine olsun. Onun için Efendim kardeşlerimiz Bunlar büyük hadiseler Gelelim Sırtlan seninle Konuştu Keler Hazreti Ömer anlatıyor Allah'ın anh Süleymoğullarından bir bedevi Bir keler avlamış Elbisesinin yenine sokmuş böyle Baktı kalabalık oturuyor Resulullah'ı tanımıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bahsi duyuluyor Birisi çıkmış işte. Kardeşi kardeşten ayırıyor. Ana baba çocuktan ayrılıyor işte. Putlara hakaret ediyor. Tevhidi getirmiş. Ortalık karışmış. Süleymoğullarından bu bedevi yanaştı yanaştı yanaştı. Baktı. Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki kim bu dedi. dediler Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de geldi hemen Resulullah'a bir saldırdı. Sahabe orada duruyor. Lat ve uzaya yemin ederim diyor putlara analar senden daha nefretli bir adam taşımamıştır diyor. Haşa beke. biliyorsunuz bir de diyor ki bak acelecilik yapmak istemiyorum diyor yoksa millet bana ne aceleci adam diyecek. Şimdi seni öldürürdüm diyor dünyayı kurtarırdım senden herkes bayram ederdi. Resulullah oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem tabi Hazreti Ömer orada ne demektir bu? Herifin kafası gidecek demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh davranmaya başladı. Vuracak herifi. Resulullah Efendimiz'e ya Ömer ey Ömer dur dedi. Acele davranmayan yavaş hareket eden insanlar neredeyse peygamber olacak kadar üstün adamlardır dedi. Çok dikkat edelim. Bu acelecilik hepimizde var. Birden parlıyoruz böyle dik, yavaş. Dedi dur. Adama dedi ki hele gel dedi. Ne konuşuyorsun sen? Niye kızıyorsun bana? Mehyağa beni Süleym. Ey Süleym olların kardeşi. Dur bakalım. Allah inniyle eminun fi Ben göklerde emin bir kişiyim. Mahmudun endel meleike bütün melekler beni övüyor seviyor. Eminun yerlerde emin ve güvenli bir kişiyim. Mahmudun endel ademiin bütün insanlara sor bir kişine yalan mı ne yanlış mı ne bir kimseye zararımı söylemiyor. Benim akımda kötü konuşma. Doğrudan başka bir şey de konuşma. Gel bakalım. Derdin ne? Adam geldi dedi. Ya ben de dedi, sana dedi. iman edecek göz yok dedi. Ama dedi. Öyle bir şey söyleyeyim ki hiç yapamasın. Keleri çıkarttı elinin içinden. Attı Resulullah'ın önüne. Bu keler sana iman ederse ben de ederim dedi. Diyor ki nasıl olsa Kelerin konuşacak hali yok. Ben de sıyrılırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelere döndü. Ey yühe Ey keler der demez. Lebbeyk ve sa'deyk. Ya zine te va fel kıyame. Bu kelerin sözü. Arapça bir lisan ile. Bütün sahabe duyuyor. Buyur emrine amadeyim diyor. Ey kıyamete çıkacakların süsü olan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kelere diyor ki ben te abud sen kime tapıyorsun? Kelere soruyor. Keler diyor, "Ellezî fi's semâi 'arşuhu, fi'l ardı ve fi'n nâri Arşı gökte, saltanatı yerde, yolu denizde, rahmeti cennette, azabı cehennemde olan Allah'a tapıyorum Görüyor musun kelerdeki marifeti? Fe men Hele bir beni söyle ben kimim diyor. Kâri'den kela konuşuyor. Ente Muhammed ibn Abdullah, Resulü Rabbil Alemin ve Hatemun Nebiyyin ve İmamul Muttakiyyin. Kad feleha man amana bike ve saddaka ve ittaba'ak ve khaba khashra man ve khalafak. Bütün sahabe dinliyor. Ne biçim Arapça konuşuyor? Sen Abdullah oğlu Muhammed'sin. Sallallahu aleyhi ve sellem âlemlerin Rabb'inin elçisisin. Peygamberlerin sonuncususun. Takva sahiplerinin imamısın. Abdest parıl parıl parlayan ahir zaman ümmetinin cennetlere rehberisin. Sana inanan, sana uyan, seni tasdik eden kurtulmuştur. Seni yalanlayan, sana karşı gelen husrana uğramıştır. Diyor. Adam bir gülmeye başladı gidiyor. Resulullah dedi ne oluyor? Allah'la mı ediyorsun? Benimle mi alay ediyorsun? Ne gülüyorsun? Dedi, ne güleceğim dedi ya. Senin hakkında duymadığım kalmadı. Beni çok doldurdular dedi bu müşrikler ama. La etba'u etren ba'de Bedeviler çok uyanık olur. Gözümle gördükten sonra dedi duyduğuma inanamam dedi. Ben şimdi gözümle gördüm dedi. Kim ne derse desin ben seni anladım dedi. Vallahi buraya gelirken senden çok kızdığım bir adam yoktu. Şimdi vallahi sen bana anamdan babamdan şu iki gözümden daha sevgilisin. İçim dışım senin sevginle doldu dedi. Onu bir kere gören kaya olsa kaya Muhabbete başlar. Adam iman etti. Eslim, teslim. Ona dedi İslam'a gir, selamet bulasın adam da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abni ve resulü. Şehadet getirdi, Müslüman oldu. Kainat efendisi dedi ki görüyor musun dedi. Ne mutlu sana, teytena kafira. Yanımıza gavur olarak geldin, ölsen cehenneme gidecektin. Ve ten tensarfübne indina sa'ida. Yanımızdan. Bahtiyar bir Müslüman olarak sahabe olarak ayrılıyoruz. Sonra dedi ona ki senin dünyalık helleke min az, min adid, min adid dünya min şey? Dünyalık malın mülkün var mı dedi. Baktı tipi falan fakir. Adam dedi ki bizim kabilede benden fakiri yoktur dedi. Çulsuzum biriyim dedi. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem oradakilere Buna dünyada bir deve verene, ben cennette bir deve söz veriyorum dedi. Abdurrahman i̇bn Af tabi, tam zengin sahabi, dedi ki ya Resulallah ona 10 on aylık bir yüklü deve vereyim dedi. Arapların en kıymetli malı, şimdiki son model BMW yani jip gibi. Dedi ki 10 aylık yüklü deve vereyim, deveyi de bir tanıttı, şöyle deve, böyle deve, kırmızı deve. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem sen çok tanıttın deveni dedi. Ben de sana benim cennete vereceğim deveyi anlatayım sana. De. Bakalım senin deveye benziyor mu? İnna naqatan min lü lü etin Arapçalarını burada yazmış. İçi boş inciden. Devenin tamamı inciden. Allah Allah. Gerdanı kırmızı yakut, kuru yeşil zümrüt, ayakları türlü türlü cevherlerden, cevherlerden. Üzengesi palanı sündürsün iste bırak ipeklerden. Tezifübikeyebneaf mâ beyne mekâvî ve havzî ve temurrubike alâ sırâdu kerbel il-khâtıfî Bu erdiğin deve seni Havz-ı benim makamım arasında dolaştıracak, sıratı şimşek gibi geçirecek dedi. Ondan sonra o zata dedi ki Dur bak şimdi sana anlatalım İman namazsız olmaz, namaz kıraatsız olmaz. Sana birkaç sure öğreteyim. Fatiha'yı öğretti. İhlas öğretti. nasıl öğretti. Adam zeki be deviz zaten. Hemen ezberler hepsini ezberledi namaz tarif etti bu ne kelam bu ne din dedi ya imana geldi hadi git adam çıktı Resulullah'ın yandan birkaç kilometreler ciddi bir de baktı bin kişilik bir kalabalık Süleymoğulları toplanmış geliyor hepsinde kılıç bir de mızrak nereye bu Muhammed var ya dedi sahtekar yalancı peygamberlik iddia ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. onu öldüreceğiz Bak Rasulullah'ın işine şimdi. Hazreti Emer onu öldürseydi nasıl olacak? Rasulullah ne dedi? Acele etme dedi. Dur. Bak o adam iman etti şimdi. O da gitti bin kişiyi durdurdu. Hele durun. Ne oldu? Ya dedi ne yalancısı ya? Ben demin yanından geliyorum dedi ya. Keler konuştu dile geldi. Adam öyle bir mertmiş ki kimse yalanını görmemiş kabilesinde. Fakir fukara ama mert adam. Bin kişi bile bunun dediğine şaşırdı kaldılar. Deme ya. Dedim dedi ya. Gözümle gördüm dedi ya. Bırakın Mekke müşriklerinin doldurmalarına siz ya. Bu zat gerçek peygamber kertenkele konuştu dedi ya. E o zaman biz de ona iman edelim dediler. Bin kişi birden Araplarda başka kabile yok. Süleymoğulları bin kişi bir anda iman etti. Resulullah'a geliyorlardı. Efendimiz haber aldı. Yolda onları karşıladı. Hepsi geldiler dediler. Anamız babamız feda olsun. Ellerini ayaklarını öptüler. İman adamın içine girdi mi? Bir girdi mi? Tam girer ya. Dediler bize emri buyur ne buyurursan. Cihada çıkacağız. Çıkarken Halid İbni Velid'in komutasına girersiniz. Siz onun emrindesiniz bundan sonra dedi. Bin kişi bir anda sahabe oldu ya. Bir keler mucizesinin etkisine bak. E Tabii biz şimdi duyuyoruz ama ben size inanıyorum. Siz de benim hakkımdaki böyle inandığınıza inanıyorum. Görmüşten çok inanıyoruz. Biz kelerin dile geldiğini görseydik ancak bu kadar inanırdık. Biz gayba iman ediyoruz. Allah bu imanımızı mübarek eylesin. Çünkü bizim imanımız üstün bir imandır. Bak duyarak inanıyoruz. Görenler gibi değil yani. Onun için i̇bn Mesud'a geldi. Tabiinden birisi sahabe olamamış dedi. i̇bn Mesud, vallahi kıskanıyorum o iki gözünü ki dedi bunlarla Resulullah'ı gördün. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Übün Mesut dedi ki: Vallahi ben de senin imanını kıskanıyorum. Sen görmeden iman ettin. Kayba imandan üstün iman olamaz dedi. Ahir zaman ümmetleri Allah imanınızın bari geçsin diyorum. Evet görmedik ama görmüşten öte iman ettik. Elhamdülillah. Kainat Efendisinin sonsuz mucizeleri. Ve di bu jaa ekel gaza netu qad eted bi kets tajiru tahtemi bi hima Kurt sana geldi. Ceylan sana koştu. Sana iltica edip himayene kavuştu. Kurt geldi. Oturdu. Kuyruğun üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye dedi hadi avif düz yap. Kurtların elçisidir bu dedi. Cael eselukumen velikum şeyya. Geldi diyor ki dedi ben bu hırsızlıktan bıktım. Koyunları kapmaktan. Onlar bana versin arada yiyeceğim kadar koyun koyun. ''Bırakalım bu işleri dedi. <gülüyor> Sahabe-i kıramla ne ne diyorsunuz dedi. Sahabe-i kıram vallahi ne Allah ne falım. Kurtlan anlaşamayız dedi. Biz koruduğumuzu koruyalım o kaptığını kapsın dediler. Resulullah kurda böyle yaptı. Kapabildiğini kap dedi. Bunlar anlaşmaya yanaşmıyordu. Ezdi bu ömezdi bu kurt gidiyor Resulullah dedi. Ne kurttur o ki dedi ne kurttur o. Kaparo dedi. <gülüyor> kurt geliyor. Adam sahralarda kurtu kovalıyor. Kurt koyunu çalmış giderken ne çobanlar var eskiden. Şimdi kurtu gören çoban zaten kaçar. Çoban kurtu kuyruğundan yakaladı ya. Kurt döndü. Ha? Ebu Said Hudri anlatıyor radıyallahu anh. Ellet tekillah tehulu ve beyne rizqen iley. Bu kurtun Arapça kelamıdır. Korkmuyor musun Allah'tan? Bana gönderdiği rızıkımla arama giriyorsun dedi. Adam da durdu şimdi diyor ki el acemindir bin, yeterken bir kelamin az. Kurt konuşuyor, kurt konuşuyor dedi. Kuyruğun üstüne oturmuş dedi, insan gibi konuşuyor, ben şaşırdım dedi. Kurt döndü ne diyor? El min ki resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmedîneti yuhaddîsün <gülüyor> nâse bîmâ gâd hâlâ yuhaddîsüke yuhaddîsü bîmâ ve ât ve entehâûnâ Kurt'un sözü, bu adam o kadar meşhurdu ki zürriyeti yaşadı asırlar boyu kurt'la konuşanın oğulları diye Arap Yarımadası'nda meşhur sülaledir. Bu sahabenin. Kurt döndü diyor ki, sen benim konuşmama mı şaşırıyorsun diyor. Medine'de Allah'ın Resulü duruyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat gökten haber getiriyor geçmişleri anlatıyor, gelecekleri haber veriyor. Sen de burada onun sohbetini bırakmışsın diyor. Koyunlarının peşine düşmüşsün. Kurtu görüyor musun? Esas sana şaşarım diyor. Peygamber orada duruyor diyor. Sen burada geziyorsun. Adam kalktı geldi Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlattı. Kainat efendi buyurdu ki Sadekarra'i bu çoban Doğru söylüyor. Kıyamet alametlerindendir. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşacaktır dedi. Ve ondan sonra kumfe akbirum. Sahabeyi topladı dedi. Kalk. Kurt ne dedi? Sana anlat dedi. Ve o kişi kurtun bu halini haber verdi. Ne geldi? Ceylan sana geldi. Kısa kısa anlatıyorum. Vakitler çok yok. Ceylan'ın bir tanesi Zeyd İbni Erkam anlatıyor. Radıyallahu anh. Medine'nin Sokaklarından birinde dolaşırken bir bedevi çadırına uğradık. Baktık. Bir ceylan bağlanmış duruyor. Ceylan dedi ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem inna zel-arabi yasla Deni. Aha bu ceylanın sözü. Bu bedevi beni avladı dedi. veli hışvanı fil beriyeti iki tane yavrum var sahrada dedi. ve gatte akka del lebenu fiyahlafi. süt benim memelerimde düğümlendi dedi. Emzikleyi emziremiyorum. süt tıkandı. Fela ve esteriha kesse beni rahat edeceğim çok acı veriyor süt düğümlenmesi. Ne kesiyor beni dinlenebiliyorum? Ve la denife arciyilahisfeye ne de bırakıyor beni gideyim çocuklarımı emzireyim görüyor musun? Hey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi. Ve sellem. Biz de sana şikayet ediyoruz dünyanın gavurları azdı. Ya Resulallah. yetiş ya Resulallah. Yetiş Filistin'deki Müslümanlara, yetiş Irak'taki Müslümanlara, yetiş Afganistan'daki Müslümanlara, Çeçenistan'daki Müslümanlara. Kâvurlar azdı ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yetişir yetişir. Yetişir kainat efendisi. Ceylana yetişti. O anda bedevi geldi. Resulullah Efendimiz dedi ki bak ben şimdi seni sallarım ama dedi. Benim malım değilsin, adamın malısın dedi. Söz veriyor musun? Geri döner misin? Dedi. Emzir de gel. Dedi söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Interaktü ki tercihin Bırakırsam döner misin? Dedi. Yemin alıyor. Ceylanın sözüne bak. Dönmezsem faiz yenden beter olayım. Yatsıyı kılmadan yatandan kötü olayım. Senin adını duyup da salavat getirmeyenden beter olayım. Allah'ıma salli ala seyyidine abone sahib. Görüyor musun? Ceylandaki ilimlere. Efendimiz çözdü. Çok geçmeden Ceylan gitti geri döndü. Sahibi gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben bunu senden parasıyla satın alayım dedi. Mucize tahakkuk ettiği için o keler var ya geçenki keler. O keleri Ayşe anamız aldı. Ayşe anamız diyor ne yiyorsam yediriyordum ne içiyorsam içiriyordum. Ne mucize hayvan diye. Çok bekledim bir daha konuşur ama konuşmadı diyor. Tabi Resulullah çağırırsa konuşur. Öyle önüne gelenler konuşmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevi dedi ki ya ben senden nasıl para alayım dedi. Hediyem olsun dedi. Resulullah hediye etti. Zeyd İbn Arkam Hazretleri diyor ki vallahi ben o ceylanı Resulullah saldığında gördüm. Sonra sahralarda Medine ovalarında gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye diye dolaşıyordu. İşte. İslam bu, din bu. bırakınız uydurma hikayeleri. Haberler burada. Her birinin altında bir kaynaklar var. Bak ben bu anlattığımı nereden anlatıyorum? Beyhaki, Delalenu, Ebu Nuaym, Delalenu, İbn Kesir, El-Bidaye, Suyuti, el Taberani, El-Mücemü'l-Kebir, Heysemi, mecmüuz Kaç tane kaynak? Tabii bir şey anlamadınız ama. Kaynak soranlara Lazım olur. Bazı kaynak soruyor. Kaynak söylüyorum ondan da bir şey anlamıyor. E, ne soruyorsun diyorum o zaman. Hoca bu anlattığın nerede var? Beyakı'yı de var. Beyakı ne? Pire'nin anası. <gülüyor> Beyakı'yı bilmiyorsun da ne soruyorsun? Dünya kadar kitap var. Cahilliğin lüzumu yok. Hocaya kaynak sorulmaz. Ama ben kitap olduğu için kaynakları yazıyorum kitaba. Vazda çok kaynak söylemiyorum. Ama kaynakları da o soranlardan çok iyi. Biliyorum elhamdülillah. Bunları örttüğünüz bir tanesini sileyim bari ya. Evet. Suları da açık tutmak iyi değil tabi. Üzerine bir şey örtmekte fayda var. Yoksa bir hastalık gelir, hiç ilacı olmaz. Ara sıra hastalık yar mikrop yar. Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabakları boşken de açık tutmayın. Evde kadınlar sakın, mutfakta şurada villa üzerlerine bir şey ördün. Böyle bir kapı bulamazsanız da misvak gibi bir kalem de olsa, uzunlamasına bir şey, o etkiliyor, mikrobu almıyor. Öyle amel edersiniz. ve الْمُحُوشُهَتَتْ اِلَيْكَ وَسَلَّمَتْ وَشَكَ الْمَعِيرُ اِلَيْكَ ح۪ينَ رَآكَا Vahşi hayvanlar sana gelip selam etti, deve de seni görünce huzuruna koşup şikayet etti. Mucizeler sonsuz. Hayber fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ganimetten bir merkep düştü. Merkebe diyor ki ya himar mesbık ey eşek diyor adı ne? Siz de zannediyorsunuz ki eşeklerin adı yok. Babası yok. Yani eşek babasını tanımaz zannediyorsunuz. İnsanlar babasını anasını tanımaz. Eşekler tanır. Şimdi öyle eşekten beter insanlar var. Bak eşek seceresini saydı. Ufeyr ibnü Yezidebni Şihab ibni Haşefe. Erkek eşek. Haşefe oğlu Şihab oğlu dolu, Ufeyr diyor. Sen sayabilir misin dördüncü dedeni? E işte gör vaziyetini. Limenkünde diyor eşeğe diyor ki sen kimindin diyor. Eşek aynı Arapça konuşuyor. Liyahudiyyin ve kuntu athiru bi'i amden ve kâne yusiyu ileyye ve yücezziu batnî ve yadrıbuz zahri. Merkebin Arapça fesih lisanına bak. Benim sahibim bir Yahudidi diyor. Hayber Yahudiydi. Ara sıra diyor kasten tökezlerdim onu düşürürdüm sırtımdan diyor. O Yahudi diyor. Bana çok kötü davranıyordu, karnımı aç bırakıyordu, sırtıma topa vuruyordu. Hellegemin <gülüyor> Rabb şimdi sahibin var mı? Dedi. Yok dedi. Eşek ne diyor bak? Haddeseni, ebi, anabai, vecdadi. Babam bana babalarından, atalarından nakletti. Hadis-i gibi. Rakibe neslenese, unenebiya, neslimize yetmiş peygamber binmiş dedi. Ve in ne'ahira nestine yarkabu nabi yuqalu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed adında sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber son kalan neslinde binecek. Felem yabqa min nesli jaddi ghayri wala min al-enbiya' Peygamberlerden senden başka kalmadı dedi. Bizim neslimizden de benden başka kalmadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kad senmeytuke ya'fur ya'afur. Ey Yağfur dedi. Sana Yağfur ismini taktım. Lebbeyk ya Resulallah dedi. Buyur. İşte ondan sonra kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ona binerdi. Kimi çağıracağı zaman onu evine gönderirdi. Giderdi kapıya kafasıyla vururdu. Hazreti Ömer açardı. Bakardı Yağfur kapıda. O böyle yapardı. Resulullah seni çağırıyor. Hemen giderdi. Bütün sahabeyi Efendimiz onu gönderirdi. Osman'ı bana çağırdı. Ali bana çağırdı. Resulullah vefat etti. O merkep Yağfur sallallahu aleyhi ve sellemin acısına dayanamadı. Üç gün sonra kendisini Heysem i̇bn Tiha'nın kuyusuna attı, intihar etti. Vallahi merkep ayrılığına dayanamadı. Bir devesi vardı, Resulullah vefat etti. Yemedi, içmedi, intihar etti. Daha dinlersiniz. Nafi radıyallahu Allah anlatıyor. Sahabe ile yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağıra, bağıra bir deve geliyor. Sahabe-i kiram dediler aman Resulullah bir şey yapmasın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: bırakın gelsin benden yardım istemeye geliyor." Deve geldi ene billahi ve bike ya Resulullah. Allah'a sığındım, sana sığındım dedi. Onun için bu Vahhabiler Resulullah şefaat ya Resulullah denmez, şirktir. Tövbe ya Rabb'i ya. bir şey istenmez. Nasıl istenmez? Allah ona yetki verdi. Biz ona verdiği yetkiden istiyoruz. Deve anladı da sen anlamadın. İnne mevali yestravni Ve hatta min Ve ya Bunlar beni yavruyken aldılar, çalıştırdı, çalıştırdı Allahu buyursun sallallahu aleyhi ve sellem Salıverin dedi. Sahra istediği gibi yesin şimdi bu deve azat olsun. Deve geldi. Bir secde yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı giderken Sahabe artık dayanamadı. Ya Resulallah hayvanlar sana secde ediyor. Müsaade et biz de sana secde edelim. Buyurdu. <gülüyor> Hayvanların işi başka dedi. Sizin hiç kimseye secde etmeniz Allah'tan başka caiz olmaz. <gülüyor> i̇şte meşhur hadis hepiniz biliyorsunuz. Öyle erkekler çok biliyor. Birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım kadınlara emrederim ki kocalarına secde etsinler. Yani kadın, kocanın kadın üzerinde o kadar hakkı var ki yani Allah'tan sonraki en büyük haklardan biridir. Onun için onu anlatmak istedi. Yani demek istedi ki kimse, kimse kimseye secde edemez. Ancak Allah'a secde edilir. Ama emredecek olsam kadınlara kocalarına secde etmelerini emrederdim. Evet. Bu meşhur hadis erkekleri de çok alakadar ediyor. İkide bir hanımlara rivat ediyorsunuzdur bu hadisi tabii ki bu hadisi karılar hanım kardeşlerim de sakın ha öyle bir hadis yok demesinler onlar da naneyi yemesinler bak o hadis doğrudur ona göre kocalarına itaat etsinler ben Allah'ın emrinden başka bir şey ne kadına ne erkeğe söyleyemem ama kadın erkek hakları kadınların hakları üzerine bir sohbet yaptım bir, bir seneye yakın Yalova'da kadınlar kendi haklarını anlamak istiyorlarsa o sohbetin kasetini sorsunlar. O kaset e, şimdi burada yok tabi bunlar ama sorsunlar. Kadın erkek haklarıyla ilgili bir saat konuşma yapıldı. Orada tabi herkesin hakkı hukuku beyan edildi. Şimdi burada o noktaya girecek değiliz. Ona göre hareket etsinler inşallah. Yoksa herkes birbirine hak iddia ederek ahirete çıkarsak cennete giremeden kapılarda kalırız yani. Senin benden alacağım. Beni senden alacağım. Burada bu işleri helallaşalım inşallah. Kadın erkeğe iyi davransın. Erkek hanımına iyi davransın. Efendim ahirete hesap bırakmayalım yani. Adam gönderdi hanımını hocaya vaaz dinleme. Hoca da bir vaaz etti kadın haklarından. Yemek yapmanızdan lüzum yok dedi. Ev süpürmeze gerek yok dedi. Çocuğunu emzirme bile mecbur değilsin. Süt annesi tutmak zorunda falan. Kadın da dedi. Ulan bizim herif de bizi ırkat gibi kullanıyor ya. <gülüyor> bir de geldi eve. Hanım vaaz nasıldı? Çok hoştu dedi. Ne olacak? Benim ne haklarım varmış, haberim yokmuş dedi. Hele bir anlat dedi. Yemek yapmasam olur, ev süpürmesem olur, elbiseni yıkamasam olur, efendim çocuk emzirmesem olur, Oha dedi. Adam da dedi, vallahi hoca doğru söylemiş dedi. Ne var dedi? Hele sen şu odayı boşalt dedi. Niye dedi? Benim de bir evlenme hata hakkım var dedi. <gülüyor> Yahu dedi, hiç de şakadan anlamıyorsun dedi ya. Bir şaka yaptık dedi ya. Onun için şimdi kimse kimseye hak aramasın. Vallahi hak başına geldi mi herkesin birbirinden alacağı çıkar. İşi karıştırma. İslamiyet orta yolu söylüyor. O sohbeti dinlerse herkes hakkın hukugunu, hududunu bilir. Şimdi ben onu nasıl anlatayım? Her yerde aynı şey mi konuşacağım? Ve da'ûte eştâran ettecmuti'eten ve sa'at ileyke mucîbeten linidâka. Ağaçları çağırdın, sana geldiler itaat ederek. Hepsi de sana koştular davetine icabet ederek. Çölde gidiyorduk diyor. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Ali Mecmui'nin tabi ismini Cabir radıyallahu anh daha başka sahabiler de var. Kainatın efendisi abdest bozacaktı. Baktı ki etraf açık. Nasıl yapacak? Hemen ağaçlar vardı ileride. İlerideki ağaçlara Davet etti. Buyurdu İlte ima aleyye Allah'ın izniyle gelin beni kapatın dedi. Parmaklarıyla. İmam-ı Busiri burada i Bürdede diyor ki Câetli davetil eşyaru şâcideten temşi ileyhi ala sâkın bilâ kadem. Bütün sahabenin gözü önde diyor. Gövdeleri üzerine ayaksız o ağaçlar söküldüler geldiler diyor. Etrafını çevirdiler. Kazay hacetinden sonra da kâinatın efendisi hadi yerlerinize Dönün diye müsaade buyurdu ve yerlerine gittiler. Aynı yerlerine eklendiler. Bunları hep sahabe gördüler tabi ya. Yine fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta bir yere kondu. Bir koca ağaç kökünden koptu. Geldi bir tavaf yaptı şöyle. Resulullah'ın etrafında döndü gitti köküne yapıştı. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem in hes'ta'denat rabbaha en bana selam vermek için rabbinden izin aldı izinli geldi dedi Allah Daha peygamber olmadan diyor inni ile har Mekke Mekke'de bir taş tanırım diyor hacerül lesvedi söylüyor Yessellim aleyke kavlani ubatte ben daha peygamber değilken selam verirdi selamü aleyke ya Resulullah ya Taşlar ağaçlar el ma'u bir dabirahetayke ve sebbhat Cembu'l hasâ bil fâdl-i Sular taştı bolca senin iki elinde Nice taş tesbih etti o mübarek sağ elinde Bir muharebede Cabri ibn Abdülağı Seferde susuz kaldık Abdest alacağız 1500 kişi Sallallahu aleyhi ve sellem önünde bir ibriklik su var orduda bir Yudum su yok Mübarek Elini suyun içine soktu o da Allah'a karşı edep olsun diye. Yoksa şöyle tutsa çıkar. Ama o yoktan var etmek gibi olmasın diye mübarek parmaklarını suya soktu. Sudan çıkarır çıkarmaz bu parmaklar arasından bir şelale çıktı. 1500 kişi içti, kapları doldurdu, abdest aldı. Bütün ihtiyaçları giderdi. Mübarek parmaklarından su çıkıyor. O su zemzemden de üstün. Cennet çaraplarından da üstün. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem içinden çıkıyor. Sahabeye bak ya. Neler gördüler ya. Bir orduluk su çıktı ya. Şöyle bir şey var mı? Musa aleyhisselam taşa vurdu. Taştan çıktı. Taştan çıktığı çok görülmüş. Şimdi de taşlardan çıkıyor. Ama bu parmaktan çıktığı hiç görülmemiş. Taşlar sağ elinde tesbihe geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Ömer Osman... Oturuyorduk diyor. Ebu Zer anlatıyor. Dokuz tane taş vardı. Aldı taşları eline koyar koymaz arı uğuldaması gibi taşlar. Sübhanallahü ve hamdî. Sübhanallahü ve hamdî. Sahabe duyuyor. Taşları yere bıraktı. Sustular. Sonra üç halifenin Ebu Sıddık'ın eline koydu. Orada da başladılar. Hz Ömer'e koydu. Onda da tespit ettiler. Hazreti Osman Onda da tespit ettiler. Sonra diğer sahabelerin eline verdi. Onlar da tesbih etmediler. Burada hadi hilafetün nübüvveti. Bu üçü benden sonra halifemdir. Onun için onlarda benim mucizemden bir eser var. Onlar da tesbih ederler. Diğer sahabe halife olmadığından onların elinde tesbih etmediler. Herkes duydu. Sahabe-i kiramın Resulullah ile yemek yerken diyorlar künne ne ta'an ve nesmi'ü tesbih Bukhari, Bukhari biz diyor yemeği yiyorduk Rasulullah ile sofrada. Yemeğin Sübhanallah Ebeham diye okuduğunu kulaklarımız duyardı diyor. Buhari hadisinde. Onların imanı tabi nasıl olur? Bir de bize bak. Bizim de imanımız kuvvetleşecek ama bu konulardan konuşmuyoruz ki. İşimiz gücümüz takara makara. Ne Allah'tan bahsediyoruz de peygamberden kardeşim. Sohbetsiz, ilimsiz, irfansız, marifetsiz olur mu? Peygamberi canımdan çok seviyorum. Ne biliyorsun da ne seviyorsun kardeşim? Gel konuşalım da anlaşalım. Dinle, bu konuları dinle. Dinleme gıybet dedik odular dualar. <gülüyor> filvara fal alemler içinde bulut sana gölge yaptı, hurma kütyü de sana kavuşmak için feryadı figan bastı. Bu nasıl oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amca Ebu Talib ile çocukken daha peygamberinden evvel Şam-ı Şerif'e giderken Busra, Basra değil Basra Irak'ta, Busra Şam'da Busra'da bir yere kondular orada Behira isimli rahip var Ehli kitap alimi değiştirilmemiş İncil o zaman İncil değiştirilmediği zaman Resulullah Efendimiz'in vasıfları sallallahu aleyhi ve sellem tarifleri var mucizeleri yazılmış. Kureyş'in uluları ile beraber hiç o zamana kadar ibadethanesinden çıkmayan Bahira çıktı. Geldi kafilenin yanına. Kafile de şaşırdılar. Meşhur o zaman orada Bahira. Çok gelmiş gitmişler Şam'a kafileler. O hiç çıkmaz. Resulullah'ın elinden tuttu Sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk. Hadi seyyidül alemin Haza Resulullahü Alemin, haza eb'atuhu Allahu Bu zat dedi bu çocuk alemlerin efendisidir. Alemlerin Rabb'inin elçisidir. Allah alemlere rahmet olarak göndereceği nebisidir. Ne tanıyorsun dediler. Dedi ki siz şu yokuştan gelirken tüm ağaçlar ve taşlar buna doğru secdeye kapandı. Biz kitapta görüyoruz ki peygamberden başkasına ağaçlar taşlar secde yapmaz. Sizin kahvelede bir peygamber var. Olacak. İşte o buzattır. Bir de dedi omuzunun yumuşak kemiğinin altında elma büyüklüğünde peygamberlik mührü var. Açarsa gösteririm dedi. Nasıl tanıyor? Çünkü İncil'de o zaman yazıyor. Şimdi İncil'i tevratı değiştirdiler. Evvelce değiştirilmeden Resullah gelmeden hep doğru yazıyordu. Şimdi bir tane bulamazsın doğru yazar. Sonra bir yemek yaptı, davet etti. Büyükler davete geldiler. Resullah'ın yaşı küçük diye ya, sallallahu aleyhi ve sellem Develerin eşyanın başında onu bıraktılar. Sen küçüğümüzsün. Bahira dedi ısrarla o gelecek dedi. Ben bugüne kadar size böyle bir yemek verdiğim yoktu. Onun hatırına verdim size. Onu nasıl getirmediniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorlar hepsi. Birisini gönderdiler. Çağırma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşı tepeden gelmeye başladı. Hemen bir bulut başına geldi. O bulutla beraber geliyor. Geliyor, geliyor. Bulut hiç onunla geliyor bulut. Medine'de Mescidül Hammame var. Bulut Mescidi. Hemen Ravza-i Mutahra'dan ileride. O ceylan mescidi de var. O ceylanın saldığı yerde konuştuğu yerde de mesjid vardı. Şimdi bu abilere eserleri yıktılar. Ama Gamame Mescidi duruyor. Ravza-i Mutahra'nın kıblesinden çıktık mı sağ tarafa doğru hurma pazarı var Medine'de. Hurma pazarına giderken sağ tarafta Mescid-ül Gamame, Bulut Mescidi. Resulullah Efendimizin üzerine bulut geldiği çok oluyordu. Orada da geldi bulut. Baktı ki gösterdi Kureyş'in ulularına. Görüyor musunuz dedi bulut onu nasıl takip ediyor. Ondan sonra geldi ki yani yemek yenecek fakat büyükler ağacın altına oturmuş. Resulullah kaldı güneşin altında küçük diye. O ağaç bütün dallarıyla beraber eğildi onun üzerine. Bunlar kaldı daha yazda Ya. O zaman Behira dedi ki kardeşinin oğlunu dedi. Yeğenini al dedi Mekke'ye geri gönder. Yahudilerden sakın dedi. Bu çok büyük bir zat olacak. Kitaplarımızda biz bunu okuyoruz. Babalarımızdan bize bu emanet kaldı. Bizden çok söz alındı. Deyince Ebu Talip dedi. Sizden kim söz aldı? Allah Akadeha aleyna nezelebi'is ebni Meryem. Meryem oğlu İsa'nın getirdiği İncil'de Allah bizden söz aldı. Muhammed Mustafa'ya iman edeceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem Behira iman etti ve sahabeden sayılıyor. Behira. Tabi evvel öl vefat etti ama sahabeden sayılıyor. Bu mübarek insan haber verdi. Ve Sonra açtı mübarek omzunu mührünü öptü. Tiril tiril titredi. Tüyleri diken diken oldu Resulullah'ın mührünü görünce. Elma büyüklüğünde mübarek sırtında omuz kemiğinin altında vardı. Mübarek tüylerinden yazılı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Açıkça okunuyor. Tüylerden yazı. Teveccüh haytı şiddet ve Nereye yönelirsen yönelsen yardım olunmuşsun yazıyor. Mührü şerifte. Ve Rumlarla Yahudiler bunu tanımasın görmesin diye korktuğu için Ebu Talip'e çok ısrar etti. Ebu Talip de Şam'a kendi gitti ama bir kölesiyle Resulullah'a Mekke'ye döndürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sıraya kadar geldi. Şam'a gitmedi. Şam'a gitmeden çocukluğunda döndü. Bir daha da zaten Şam'a gitmedi. Ama Şam topraklarına geldi. Bu sıraya kadar geldi. Şimdi orada mescit var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Şam topraklarında bu sırada o mescit Geçende de bir belgeselde gösterildi. Ve hakikaten Yahudiler, Rumlar da haber aldı sonra çok öldürmeye teşebbüs etmeye yolda arayanlar oldu. O haberi duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i sağ salim döndü. Elhamdülillah. Hurma kütüğü mucizesine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i mescidinde bir hurma kütüğüne dayanarak cuma hutbelerini ve konuşmalarını yaparken bir e, marangoz usta Müslüman oldu e, dedi ki sana ya Allah ben sanatkarım dedi bir minber yapayım bu böyle olmaz müsaade buyurdu 3-4 basamaklı yani 3. basamakta duruyor bir basamakta işte üstü var oturuyor böyle bir minber yaptı ilk hutbesine çıktı kainat efendisi hurma kütüğü de orada duruyor eski kütük başladı ini inim inleme bu hadis-i şerif nerede? Bu ad Şerif'in olmadığı bir yer yok. Bukhari'den tut. i̇bn Mace'den, Beyheki'den, İbn-i Şeybe'den. Kaynak kaynak dolu. Bir sayfa kaynak yapmış. Bütün sahabe gördü cuma saat. Hurma nasıl inliyor, inliyor, inliyor. Sahabe-i Kiram hutbeyi dinleyemiyor. Resulullah indi. Sallallahu aleyhi ve sellem gitti o hurma kütüğünü şöyle kucakladı. O ağlayan çocuk siner gibi böyle yatışıyor. Vallahi dedi levlemiğteni kulhan neilaya milkiyeme inip kucaklamasam kıyamete kadar ağlayacak. Sonra ondan pazarlık yaptı. Dedi ki istersen Allah'a dua edeyim. Seni inşit edaûtu Allah ferddeke ile muhtesşike. Koptuğun yer neresiyece? Hangi ağaçtan ayrıldın? dua derim Allah'a aynı ağaca seni lehimler dedi yine yeşerirsin. Allah. Vejide da'utullah feudkhilke'l cenne fezmarde fiha feekle min thimarike evliya'llah'l muttakun anbiya'u'l murselun. İstersen Allah'a dua edeyim seni şimdi cennete soksun. Orada sen yeşeresin, meyve veresin. Senin ürünlerinden Allah'ın peygamberleri ve dostları cennette bol bol yesin. Dedi. Ne ham dedi? Resulullah Efendimiz, tamam o zaman dedi. Sahabe onu duymadılar. Hurma kütüğü cennete gitmeyi tercih etti. Ve orada Ravza-i Mutahara'nın içinde şimdi minber var biliyorsunuz. Hemen mihrabı var, minberi var. Mabeyne beytiye minberi Ravza-i Müriyazıl Cennet, hani cennet bahçesi diyoruz evimle minberimin arası Ravza. Yeşil halıların olduğu küçük bölge. İşte o bölgede hemen hurma kütüğü olduğu yerde battı, oradan cennete gitti. Yeriz inşallah. Görürüz inşallah. Cennette de ne ziyaretler var inşallah. Ha, gidebilsek. Yürüme izin çıkmazdı yumuşak toprakta. Ayakların batarak iz yapardı sert taşta. Kumda giderdi kumda. Hiç izi yok. Kayaya basardı izi çıkardı. Mescid-i Aksa'da ben de bir ziyaret nasip oldu. Sonradan tabii ikinci gidecektim. Yahudiler bana vize vermediler. Evvelce gittiğimde bu kadar meşhur değildim. Bu hapisten sonra meşhur ettiler beni. Bu sefer de müracaat ettik. Yahudiler ortalığı yıktılar. Bu, bu adam gelemez dediler. Ne yapalım? Yahudilerin sevmediği adamı Allah sever inşallah. Masonların, Lyons'ların, Rotör'lerin beni hiç sevdiği yok arkadaşlar. Benim de onları sevdiğim yok. Allah'ın düşmanlarıyla işim yok. Eee, vize vermesinler. Gidemeyim, elhamdülillah. Evvelce bir kere nasip oldu. Şimdi kadımız çıktı dokuza. İnmez sekize. Ne yapalım? Ya benden korkmayın, benden. ben ne yapayım? Garip bir adamım, hasta bir adamım diyorum. Yoksa sen çok tehlikeli adamsın diyorlar. Peki o zaman. Allah korkutuyor bunları benden. Sanki bende bir şey var. Buradan zor çıktım. Rum elçisi geldi. Medine'ye Hazreti Ömer'in sarayı arıyor. Hazreti Ömer'de saray nerede? Dedi halifenin sarayı nerede? Nenenin biri çıktı yoluna. Çak karışmadı. <gülüyor> Çak karışma dedi. Bağla de, atını şuraya dedi götüreyim seni Ömer'e dedi. Ne Allah Allah. Koca karı bana fırça atıyor dedi ya. Bizans'ın elçisi ya. Şimdi Amerika'dan birisi gelse ne olur? Bütün protokol ödü kopar. O zaman nene hava atıyor. Ese. Bağla git dedi şire. Hazreti Ömer de ağacın altında uyuyor. Allah. Rum elçisi ne dedik? Ömer bu dedi. Allah Allah dedi. O da duymuş Ömer Ömer Ömer bir göreyim diye. Kaşer Rum kralı yollamış. Yahu dedi ben dünyanın neresine gitsem Ayağa kalkıyor bütün dünya dedi. Bu niye iştir dedi burada beni adam yerine takan yok dedi ya. Baktı ki Hazreti Ömer orada uyuyor. Bu başladı titreme. Uykusundan. Lan dedi bu bir uyanırsa ben nereye kaçacağım dedi ya. Uyuyan Uyuy, adamdan titriyor. Mevlana diyor ki Hakk'ın heybeti yamalıklı cübbenin değil. Hazreti Ömer yamalıklı cübbe giyiyordu. Allah adama bir heybet verirse dünyayı ondan korkutur ama sen oho beyefendi sinek kaydı kafada lazımlık boynunda yular o biçim kıran tuvalet adam yerine koyan yok kardeşim. Gidiyorsun. Uçaktan indiriyorlar. Bekle. Kontrol. Soyun. Lan ne Ben burokratım şuyum. Kim takar seni? Ya. Onun için heybeti Allah verecek arkadaşlar. Verirse bir yamalıklı cüppeli adamdan herkes korkar. Vermezse dünyanın lideri olsun. Sinek seni takmaz. Sinek gelir vız diye sokar. Nemrut'u topal sinek öldürdü. Koca emrün topal sinek. Allah buyurdu sağlam sinek sana fazla gelir. Heh. Onun için çok anlatırdım o kıssaları. Şimdi vakit yok. Mescid-i Aksa'daki kayayı diyorum. Miraca çıktığı kaya cennet kayası biliyorsunuz. O altın kuppe görüyorsunuz ya. Altın kuppe Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa o altın kuppe değil sadece. Mescid-i Aksa 144 dönüm. O altın kuppe sadece kayanın üstündedir. O mübarek kayada Resulullah annesi var sallallahu aleyhi ve sellem. Ayak izi var. Resmini çekemiyoruz ya. Flaş patlamıyor. Şöyle dışarıdan çekiyorsun çekiyor. İçine biraz tutuyorsun çekmiyor. O şeyin içerisinde ziyaretgah köşede kayaya bastı mübarek. Ayağı orada kaldı. Hatta kaya peşinden göğe doğru yükseldi. Melekler zor zapt ettiler. Mir, duramıyor ayrılığından. Miraca çıkarken. Ama toprakta yürüyor. Kumda izi çıkmıyor. Kayada izi çıkıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> ne hastalara şifa verdin diyor. Dertlerinden deva verdin. Tüm dert yeryüzünü ihsanlarına gark etti. Adam geldi dedi ya Resulallah kör bir dua at sen şu gözüm açılsa dedi dedi istersen sabret sana cenneti söz vereyim dedi. Ya Resulallah dedi nasıl sabredeyim dedi Dünyada da gözüm görmüyor. Seni de göremedim dedi. Bir şeyi göremedim dedi. Peki dedi. Al abdestin dedi. Kıl şurada iki rekat dedi. Dua Aç ellerini dedi. Bu hadis tirmizi. Allah'ım en yeselüke ve tevecce uleyke nabi nebi rahmeti muhammedin sallallahu Ya seyidi ya muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni teveccehtu bike ila rabbi fihaceti adili tukfa. Allah'ım ve feşefi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsî. Yine de bundan amel ediyoruz ha. Yani biz de bunu yapabiliriz şimdi. Abdest alacaksın, iki rekat kılacak. Ya Rabbi diyor, rahmet peygamberi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem, sana yöneliyorum, senden dileniyorum, senden istiyorum. İstiyoruz Allah'tan, Muhammed Mustafa aracımız sallallahu aleyhi ve sellem. Dönüyor, ey benim efendim ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi vefat etse de ruhu diridir. Peygamberler ölmezler, kabirlerinde namaz kılıyorlar hadis-i şehitler bile ölmüyorlar, peygamberler ölür mü? Şimdi bir adam Ya Rasulullah diye istese kabul. Bak adam ne diyor? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben seninle Rabbime yöneldim. Allah benim bu hacetimi gidersin. Ya Rabbi onu bana şefaatçi et şefaatini kabul et dedi. Gözleri açıldı diyor sahabe-i kiram. Gitti adam abdesthanede abdest saldı, abdest İki rekat kıldı dua yaptı Rasulullahın yanına geldi diyor. Gözünde hiçbir şey yok. Allah Allah Ne kadar mucize sahibiydi. Tane hastalıklar yani bunu anlatmakla baş edemeyiz doktorların tedavi edemediği hastalar dertliler getirilir bir dua eder eliyle sıvazlar cin çarpmış çocuğu getirdiler çocuğa şöyle bir sıvazlar ey Allah'ın düşmanı defol dedi hemen çocuk siyah köpek yavrusuna benzeyen bir hayvan yutmuş gibi sanki onu kustu çıktı kurtuldu ne hastalar Yine tabii İmam Hasan Efendimizin beyanlarıyla ve adette ayna el ve İbnü'l <gülüyor> Katade'nin gözünü kör olduktan sonra yade ettin. İbni Huseyne de devanle şifa verdin diyor. Hazreti Katade bin Numan Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendini siper etti. Resulullah Efendimizin yüzünü gözünü korayım derken tam gözünden ok kısabete aldı. Ve Katade Hazretlerinin gözü aktı. Hemen Resulullah'a geldi. Ne güzel. Resulullah olduktan sonra hiçbir dert yok. Ya, gözün gitti. Şimdi kime gideceksin? Ne doktorda haber. Şu anda bile ne Amerika ne Rusya toplansa akan gözü bir şey yapamazlar. Hemen geldi ya Resulullah dedi. Ne mübarek adamdı be. İnnel hubba ve in ratni takdiruni. Dedi ki hemen harbin ortasında hanımı aklına geldi. Benim çok sevdiğim bir hanımım var dedi. Bu gözüm böyle görürse dedi hanımım benden tiksinir dedi. Vay anasını ya. Görüyor musunuz işi şimdi? Resulullah buyurdu İstersen sabret bir gözünün körlüğüne cenneti söz vereyim. Yok istersen geri vereyim, gözünü geri koyayım, yerleştireyim. ''Hiç eskisinden daha iyi göresin, zerre kadar göz kaybına uğramayasın.'' Ne uyanık bak şimdi. ''İnnel cennetele cezaun cemilun ve hataun celil.'' ''Ya Resulallah.'' Dedi. ''Cennet çok büyük mükafat, hakikaten cenneti garantilesem çok iyi olur ama.'' ''Velakinî racülüm müptelen bihubbinze.'' ''Ben hanımımı çok seviyorum.'' dedi. ''Bu hanım sevgisine tutulmuşum.'' dedi ne uyanık adamdı ya Resulallah dedi bu ikisi birden olmaz mı dedi yani hem gözümü iade edem de cenneti ver dedi ya ne var dedi sana eksik mi var dedi ya Resulallah ne yaptı biliyor musun Kainat efendisi ef'alü ya baktı gözü akmış böyle düşündü hanımı da onu evde bekliyor Uhud'da muharebede Dayanamadı dedi. Yaparım ya Katade yaparım dedi. Ne yapamaz Muhammed Mustafa? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Peygamberinin yüzünü koruyan Katade'nin yüzünü gözünü muhafaza et Allah'ım dedi. Aldı Bismillah gözünün suyunu gözünü akan gözü buraya taktı. Ya Rabbi en güzel gören ve en keskin gören gözünü bu gözüyle ya Rabbi dedi sapasağlam gözünden daha iyi görmeye başladı ondan sonra diyorlar ki seneler geçti Hazreti Kadade'nin öbür gözü kaç defa hasta oldu da Resulullah'ın taktığı gözü bir daha hiç sulanmadı bir daha da bulanmadı yaparım dedi yaparım dedi İbni Hussain Gülsüm İbni Hussain ona da şifa verdin. o ne oldu kainatın efendisi Uhud da yine o da boğazından yaralanmış Geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ya Resulullah, boğazına bir yara ölümcül, boğazından kan kaybediyor, ölecek. Buradan mızrak girmiş. Kainat efendisi mübarek ağzının suyunu, mübarek tükrüğünü yarasına sürdü. Şah damarı bölgesinden yara almış. Ölümcül yara. Hemen kaynadı, şifa buldu. Hiçbir şey yok. Allah Allah. İbn-i de şifa verdin. Ve kedâ hubeybun ve ibnu Afra ba'demâ Hubeyb ile İbni Afra da yaralandıktan sonra sen onlara şifa verdin elinin dokunmasıyla. Bedir'de eli koptu Hubeyb İbni İsa'f eli koptu çok acı çekiyor. Kolu kesilmiş böyle bir deri tutuyor. Hemen Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğüyle sıvazladı yerine taktı kolu yerine taktı gitti o kollar kendisini yaralayan gavuru gebertti Allah Allah kopan kollar ne ameliyatlar cerrah. şimdiki bu kadar plastik cerrahi bilmem ne cerrahi ilerlemiş hiçbiri bunları yapamaz Allah Afrah, İbni Afra anh, Ebu Cehil Bedir de bu zatın elini kesti o da kopan elini diğeriyle eliyle tuttu Resulullah'a getirdi eli eli elinde öbür elinde eli dedi ya Resulallah durum bu hemen mübarek tükürüğünü şifalı mübarek ağzın suyunu sürer sürmez eli yerine kaynadı o da böylece şifa buldu baştan çok sıkıntı çekti baktı ki duramıyor bastı kolu, e, ayağıyla elini kendi koparttı aldı öbür eline getirdi Resulallah tak bunu diyor Allah Allah. Aliyun min ramadin bihi davaytu fi fi bi tibilamaka. Hayber'de fetih nasip olmuyor, olmuyor. La rutay annarata gadan raculan yuhibbu Allah ve Resulü. Yaftahu Allah ala yadih ve Yarın sancağı bir zata vereceğim. Allah fetih onun elinde gerçekleştirecek. O Allah'ı peygamberini sever, Allah Resulü de onu sever dedi. Herkes bekliyor, bana verecek, bana verecek? Sabah oldu, en aleyhine bir talip nerede Hazreti Ali dedi, bir mikrop kapmış gözlerini açamıyor. Ama gibi gözleri bütün sulanmış yara içinde kan boyanmış gözleri şuradan şuraya yürüyemiyor, göz yok. Hazreti Ali Efendimize göz hastalığı vurmuş. Dediler gözünden şikayeti var. Dedi ki sahabeden beni gönder, tut kolundan getir dedi. Göremiyor. Tuttuk kolundan getirdim. Ya sabne Seleme radıyallahu anh. Efendimizin yanına geldi sallallahu anh. mübarek tükrüğünü gözlerine sürdü gözleri bir anda düzeldi. O günden sonra ne göz ağrısı ne sancı ne baş ağrısı hiç görmedi. Allah mezi banul harra velberde. Bir de dua etti. Ya Rabbi dedi sıcağın soğuğun etkisini Ali'den gider. Hz Ali ne sıcaktan etkilenirdi ne soğuktan. Buzun içine koysan incecik triltril tiril gömlekle dururdu. Yazın en sıcak gününde kaç kat böyle Deve tüyünden yünlere sarılırdı. Hiçbir şey olmazdı. Ne sıcak hissederdi ne soğuk hissederdi. Bir dua alsaymışız yaşamıştık be. Vay anasını. Hayatımız kurtulmuştu be. Yine alırız inşallah. Bize şahittir Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gitsen de sen ki ben şeker hastasıyım. Bana bir şifa ver. Bir bismillah. Kurtulurduk be. Bu doktorlar bunlar aciz adamlar. Anca paralarımızı soydular bir ilaç. Şifa yok bir şey yok bunlarda ve Kendileri bizden hasta. Resulullah'ta ne şifalar varın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şuraya bak ya. ''Ve selze İbn ibni Cabirin ba'dema emma teahya ve kaderlake'' ''Cabirin oğulları ölmüştü diyor, sen onları dirittin diyor.'' Allah Allah. Bu nasıl oldu biliyor musun? Şaşırılacak bir şey ya. Hazreti Cabir'in iki tane meselesi var bir koyun meselesi, bir de oğulları meselesi. Bir de bahendekte geldi, baktık ya Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağlamış, açlıktan kırılıyor. Hanımına gitti Medine'de ne var? Dedi bir oğlak var, biraz da un var, ekmek yapabilirim. Kaç kişi yeter? İki üç kişiye. Dedi Rasulullah kulağına söyle, sallallahu aleyhi ve sellem geldi ya Resulullah, fıs fıs fıs, ne var? Dedi işte bir ufak oğlak, bir küçük et var, birkaç kilo bir etmez, bir ekmek var. Sen dedi. Kum yarasıla, farajül en Bir kişi de iki kişi yanına alabilirsin dedi. Rezil olmayalım dedi. Yemek az. Rasulullah da dedi. Bağırın dedi Hazreti daveti var. Herkes gelsin. 1500 kişi. Dedi ki hanımına git dedi. Sakın dedi tencereye de dokunmasın dedi. Ekmeye de dokunmasın. Kapakları kapalı dursun. Geldi oturdu başına. Açıyor kapağı koparıyor bir parça veriyor. Ekmeğin açıyor kapağını koparıyor bir parça veriyor. 1500 kişi yedi yedi yedi yedi yedi. Herkes doydu daha dolu duruyor. Dedi ki külü velerteksi rüazma kemikleri kırmayın dedi. Hiç kimse kemik kırmasın. Topladı kemikleri getirdi. Bir dua kemikler yeniden <gülüyor> oğlak oldu. Canlı. Allah Allah. Dedi sen yine dedi kazandın dedi bu da senin karına kaldı bir şey eksilme yok. <gülüyor> bir kere de çok sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hazreti Cabir davet etti. Dedi bir evimize misafir teşrif buyursanız dedi. Kainat efendi davetlere icabet ederdi. Fakir zengin ayırt etmezdi. Hepsine giderdi. Köle çağırsa giderdi. Gariban çağırsa giderdi. Gitti. Ya ne ilginç bir hadise öyle karşılaşıldı ya. Resulullah oturdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımı da Hazreti Cabir oğlağı kesti dışarıda. Kuzu kuzu kesti. Kesti bıçaklan. işte hanımı da pişiriyor o arada bıçak orada duruyor İki de oğlu var oğlunun birisi öbürüne dedi ki gel bak babam dedi kuzuyu nasıl kesti sana göstereyim yatırdı çocuğu kesti ya Allah Allah o arada çocuk annesine geldi annesinin yanına geldi başını annesine getiriyor yok kesti kuz kuzunun başını keser gibi Kardeşinin başına annesine getirdi. Bir de annesi baktı. Telaşa kapıldı. Değişe kapıldı. Çocuğun kafası elinde. Tüştü peşine. Ne oldu? Ne bitti derken çocuk korktu kaçtı. Dana. Annesi de onun peşine öbür çocuğu arayacak derken o da tamdan düştü. O da vefat etti. İki çocuk da vardı. Kadın dedi. Ya Rabbi ya Resulallah. Molla Cami Hazretleri bunu anlatıyor. Şevahidünlübüve isimli eserinde Molla Cami. Şaşırdı kaldı. İki çocuğun üstüne bir örtü örtü. Orada onları kapattı. Ne kadınlar ya. Bizim kadın olsa içeride peygamber olsa bas bas bağırır. Ne yapalım der ya. Yemek iptal der ya. İki çocuk birden öldü. Ne kadın bunlar ne? Ne adam bunlar ya. İki çocuğu kapatmış üstünü çıt yok. Kocasına da söylemiyor. Resulullah'ın yemeğini pişiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sofra hazırlandı. Hazreti Cabir'in bir şeyden haberi yok. Yemek yenecek Hadi bakalım Cebrail aleyhisselam geldi Ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Allah emrediyor Cabir'in oğulları da sofraya gelecek Cabir'in haberi yok ki Çocuklar nerede dedi Yemeğe gelecek Hazreti Cabir Hanım ne var Çocuklar nerede Resulullah çağırıyor Şimdi evde yoklar Ne desin kadın Haber ver. Hazreti Cibril tekrar geldi. ''İnnallâhe emurûkü bi'uhdârimâ'' Yoksalar bekleyeceksiniz, onları hazır edecek, Allah diyor Hadi bakalım şimdi. Hazreti Cabir hanımına dedi ki, bunlar neredeyse getireceğiz, bir çare yok. Hazreti Cibril geldi yani bu şimdi, şakası yok. Kadın dedi ki, ne yapayım efendi, gel o zaman bak. Bir de baktı, yüzünü açtı Hazreti Cabir. Evinde Rasulullah var, ne korkarsın? Sallallahu aleyhi Çocuğun ölse ne olur, evin yansa ne olur? Kainatın Efendisi var. Sallallahu aleyhi sellem. Hemen geldi, dedi ki, Ya Rasulullah, durum böyle böyle. Hz. Cibril geldi, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah emuruken ted'üve lehu ma ve'kul, minkeddua'u minnel icabetu vel yihya. Allah sana emrediyor, hemen dua edeceksin. Rabbim buyuruyor, Dua senden, diriltmek benden. He? Ölüyü dirilten kim? Allah-u Teala. Evliya Allah'tan birisine kadın geldi. Dedi oğlumun gözüküyor ne olur dua et. O da dedi ben İsa Aleyhisselam mıyım dedi ya. Kadını gönderdi. Kadın giderken hemen Allahu Teala'dan o veliye ilham geldi. Sen nasıl o kadını boş çevirdin, ümitsiz ettin. Körlerin gözünü açan İsa Aleyhisselam mıydı? Ben miydim Allah buyurdu? Sendin ya Rabbi. Ben sen, ben aynı Allah duruyorum. Niye dua etmiyorsun? çağırdık kadını, dua etti. Gözleri açıldı. Bu ümmetin velilerinin bile böyle kerametleri var. Abdülkadir Geylani bile ölüyü kaldırdı. Allah. E ya Resulullah'ı nasıl tanıyalım? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Resulullah dua eder etmez. Cabir'in iki oğlu dirildiler. Yeniden oynama başlattı. Ne kadar kolay. İslam'a davet etti. Bir zatı o da kalktı dedi ki ölmüş kızımı diriltirsen inanırım dedi. Mezarını göster dedi. Geldi mezarın başına. Ya fülane ismiyle. Hemen diril. Lebeyg ve sadeg. Buyur ya usta. Kalktı oturdu. E, Dünyaya dönmeyi sever misin dedi. La vallahi ya Resulallah. şey Küçükken ölmüş çocuk ölünce müşriklerin çocukları da günahsızdır. Dedi ya Resulallah istemem dünyaya dönmek. İnni ve ceddüllah hayrallih min ebeveyye ve ceddül ahiratte min Ölmüş dirilmiş kızın sözü. Allah'ı anamdan babamdan iyi buldum. Ahireti de dünyadan hayırlı buldum dedi. Vah. Küçükken ölenler. Emeses <gülüyor> teşahaden ederken Ümmü Mabe'din çadırını arsladı. Çok aç kaldı eblık sıtlıkla 2 hafta yolculuk sürdü. Halbuki bütün mucizeler elinde ama Allah öyle de çektiriyor imtihan. Dedi ki süt alacağız parayla. O zaman onları emanetlemiş Bir şeyin haberi yok. Bir kadın Ümmü Mabe'd. Kocası gitmiş avlanma. Dedi süt yok. Orada bir koyun gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu koyunda var mı bir şey dedi. Nerede dedik. Aylardır kurumuşuz. Bereket yok, bir şey yok. İzin verir misin sağayım dedi. Tabi dedi. Hemen sallallahu aleyhi ve sellem bir sağdı. Bir barkaç süt hemen kaymak bağladı. Ondan sonra kendisi de içti. yandakilere de içirdi. Üç kişiyle yolculuktaydı. Sonra Ümmü Mabede de dedi ki Al dedi. Bir barkaşa sana süt bırakıyorum dedi ve gitti. Kocası geldi Ebu Muhammed. Bu nedir dedi ya her taraf kurumuş şimdi dedi burada süt doldu. Dedi vallahi öyle mübarek bir zat geldi ben tanımıyorum dedi. Tan Anlat bakayım dedi. Bir anlattı, bir anlattı. O kadın var ya bir kere görmekle Resulullah'a bir anlattı, sahabenin hepsine niye anlattı? O da sahabe oldu sonra tabii. Şöyle güzel böyle güzel bu eserde 132-133 sayfeler 134. sayfeler dürr Meknun kasidesinin şerhinden okuyorum. Daha benim okuduğum zekatta olmaz. 200 sayfa kitap. Güzel miymiş? Güzelmiş ya. Bırakın şu çürkin işleri de şu güzelliklere bak. Okuyun da amel edin. İnşallah kocası tarifi duyunca vallahi dedi Mekke'de çıkan zat bu olması lazım. Haberi çok yayıldı dünyaya. Ben çok ondan arkadaşlık etmek istiyordum. Sahabe olmak istiyordum. İnşallah yapacağım dedi. Sonra hakikaten bu, bu karı koca iman ettiler elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cabet ettiler. Ve de'aute rabbeke âme kahtım u'lina fen hellekat russuh Kıtlık senesi dua ettin Rabbine. Dua der etmez. Hemen bulut taneleri boşanmağa başladı. Sahabe-i kiram geldiler ya Resulallah. Kıtlık, kuraklık, hayvanlarımız aç susuz. Dua et Allah yadırsın. etsin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne Allah leyahkim in ve za'akum ve Allah şu anda sizin bu çektiğiniz sıkıntıyı görüyor dedi. Yağmur rahmet de çok yaklaştı. Siz de ümidi kestiniz. Allah sizin halinizde gülüyor dedi. Allah güler mi de bizim gibi gülmez. Haşa Allah'ın güzü yok, dişi yok. Haşa. Ama manen yani memnuniyet belirtisidir yoksa Allah bizim gibi şekilde münezzeh Resulullah bir dua etti bir dua etti Allah meskı beledek ve behimetek ben şur rahmetek ahı beledekel gelmeyin. ölmüş topraklarını canlandır rahmetlerini neşreyle hayvanlarını şehirlerini sula ya Rabbi dedi dua eder etmez Ebu Lübabe hazretleri dedi ya Rasulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem ambarda hurmalar var dedi ne demek istedi? Biraz dengeli yağsın dedi yani, ambarları ambarları götürmesin dedi. Resulullah burada Allah hatta Yakum Ebulubabe teuryanen Yusufu tealebe ve icarihi. ve Ya Rabbi dedi, o kadar yağdır ki Ebulubabe soyunsun dedi. Dizlerini yukarı çeksin, çıplak olsun dedi, bacaklarını soyunsun dedi, elbisesinin kenarıyla dedi, ambarının deliğini tıkasın dedi. Allah Allah Ebu Lübabe diyor ki bir yağmur yağdı bir ya bir anda bulut geldi o anda hiçbir bulut yakken peyda oldu bir hafta devam etti bir hafta her yer aktı gitti bu sefer sahabe-i kiram geldiler ya, boğulduk ya Resulallah Allahümme <gülüyor> hava aleyna böyle mübarek hutbeye çıktı parmaklarıyla işaret ediyor ya Rabbi etrafa yağdır, üzerimize yağdırma Alâ rûsîl cibâli ve alâ akem ve zûrâb ve butûnîl evdiye münâbidî şşâr Ya Rabbi dağ başlarına, tepelere, tümseklere, vadilerin ortalarına, ağaç biten yerlere, ormanlara Parmağıyla böyle yapıyor, yaptığı yerden bulut açılıyor, böyle yapıyor, yaptığı yerden bulut açılıyor Bütün işaret etti diyor, sanki böyle cam gibi açıldı bir anda diyor Etrafa yağma başladı Medine, selden kurtuldun Ebu Lübâbe o kadar yağınca kalktı, dizlerini sıvadı, elbisesini çıkarttı şey, delikleri tıkatmaya başladı. Resulullah buydu ki öyle oluncaya kadar yağdır. Allah ne ne dua ederse Allah onun dua ettiği gibi yapıyor. Güneş yüzüne vuracak bulut geliyor. Dedi ya amcası bu talip dedi ya ya Resul, ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim seni ne kadar dinliyor dedi. Müşrikler dediler ya bir mucize göster inanalım. Mübarek parmağıyla bir işaret etti. Ay ikiye yarıldı. Gökte görüyorlar. Ayın bir tarafı bu tarafta. Bir tarafı bu tarafta. Böyle yapıyorlar. Ne büyücüymüş dedi ya. Ay bir, bir bütün duruyor da dedi. Bizim gözlerimizi boyadı dedi. Biz yarı görüyoruz. O zaman dediler ki bunun büyüsü bütün dünyaya tutmaz ya. Uzaktan gelenlere soralım. Aylarca sonra gelenlere soruyorlar. Onlar biz de gördük diyorlar. Ulan oralara da tutturmuş dediler ya. Beyle gavur adam mucizeyle inanmıyor ki. Ay yarıldı da dedi. Amca dedi. Yeğenim dedi. Rabbin seni ne kadar dinliyor dedi. Parmağını çekiyorsun ayıp bölüyor dedi. Ve ya ammile vataate ule vataak. Amca dedi. Sen de iman etsen, itaat etsen, yola gelsen o seni de dinler dedi. Sen Allah'ı dinle. Allah da seni dinler. Sen ona uy. O da seni duysun. Duyuyor, duyuyor ama çoğumuzun duası hemen kabul olmuyor. Daha ne anlatayım? Hakikaten çok ben size birkaç beyt okudum. Amin subhanallahi ve bihamdillah rabbil alamin. Ves salatu ve's ala seyyidil Muhammedin ve alâ ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rahimar rahimin, ya rahimin, ya Okumuş olan katmi şerifleri. Zikirleri, duaları, salih amelleri fazlü keremle kabul ekarin eleyh. Has mencumüme bu batı evlemidat hazret-i kainat ce fi'ul usatiyem el Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bizim i nadir Şerif ruh saadetlerine. cümle ve resul fıkam aleyhim salavat-ül menan hazratlarat-ı tayyibelerine. i ashab güzîn, ensâr i Kur'an ervahine. Ve bu cemaatin geçmişlerinden ve Katim sahiplerinin geçmişlerinden müminin mümniyatına ervâhine Analarımızdan, babalarımızdan, ağabey ve komşu ve yaranlarımızdan irtial-i darb-i Ve has bu cemaati müslüminin geçmişlerine ve.